Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu vesselamu ala mella nebiyye ba'de. Mutalaamızı şöyle yapıyoruz. Açıyoruz üç tane, beş tane kitap. Eğer burada ibarede anlamadığımız bir yer varsa, işte salatul kaufı mutala ediyorsak, diğer kitaplara bakıyoruz. Onlar ne diyorlar? Aynı ibareyi nasıl anlamışlar, nasıl izah etmişler? Bakıyoruz yani... Bir anlamda beş tane hocayla birlikte, eğer beş tane şehle, haşeyle dersi mutala ediyorsanız, beş tane hocayla hazırladığınız dersi, sonra derse geliyorsunuz, yüzde yirmi anlayamadığınız yer kaldı, hocayla beraber okuyorsunuz. Yani hocayla yüzde yirmiyi çözeceksiniz. Eğer mesele hazırlanmadan, mutala edilmeden derse geldiyse, derse öğrenci muhatap olamaz. Yani belki Muhtara muhatap olunur ama bir usul olursa bir efendim, suyutu okuyorsanız Nahiv'de veya hidaye okuyacaksanız, cami okuyacaksanız öğrenci derse hiç muhatap olamaz. Yani beş yıldır Arapça okusa bile yine konuları anlayamaz. Mutala bu işin olmazsa olmazı. Bir tane hocayla okumuyorsunuz. Bir dersi beş 6 tane hocayla ne kadar fazla Hocayla okursanız o kadar bereketli olur. Yani ne kadar çok şerhiniz haşeniz olursa istifadeniz o nisbette artar. Şer aynı şeyleri tekrar etmek değil. Şer her dönemde alimin o metinden anladıklarını yazmasıdır. Şerle sürekli o muhallet eserler, muhallet yani ebedi olan o kitaplarımız Layemut olan ölmeyen kitaplarımız bu klasik usulde Arapça değil bu. Yani onu uydurmuşlar klasik olur mu? E, bu nedir Layemut usuldür bu. Alim bu usulden gelir kardeşim. Öteki usulden gelmediği ortada. Akademik kariyer vesaire diyorsun, lisans bitiriyorsun, Türkiye'nin en önemli fakültesinde mezun oluyorsun. Diplomanın altında sana ders okutan hocanın adı yok, nesebi belli değil, anonim bir rektör imza atıyor. Dersine hiç gelmedi, belki yüz yüze gelme imkanın da olmadı onunla. Ama medrese öyle değil, icazetinde kim size bu dersleri okuttu ondan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sahih bir senetle sizi oraya ilmin kaynağına, bu Nubuvve'ye taşıyorlar. Birçok cihetle medrese, yani layemut usul bu sistemden ayrılır. Layemut diyeceğiz buna, mukallet diyeceğiz. Ölmez bu sistem Allah'ın izniyle. Yani yüzyıllık bir gurbetten sonra İslami ilimleri ihya ve inşa derdi olanların geleceği yer burası. Ama medrese şu an gördüğünüz ve bildiğiniz haliyle bir gece kondu. Öyle diyor İmam Kerseri Rahmetullahi Aleyh. Yani bizim ilim saraylarımızı yıktılar. Kaplarına kilit vurdular. Oradan geriye kalan birkaç enkazla gece kuruldu. O gece kondular işte bir kısmı sahnaiv okulu oldu. Bir kısmı iptidai düzeyde fıkıh okuttu. Yani ona bakıp da işte medese bu diye hüküm verirsek o büyük adamlara ihanet etmiş oluruz. Zaten 150 yıllık en büyük ihanete onlar maruz kaldılar. Her türlü olumsuz yafta onların boynuna asıldı. Yani bir buçuk asırdır elleri, kolları, dilleri bağlı onların. O halde bile onlarla mücadele etmekten korktular, lisanı değiştirdiler. Okula giremesin dediler. Bu okuldaki talebe sana gelemez. Yani şimdi bir gecede Türkiye'deki lisanı değişmiş olsalar, bir tane hoca bulamazsınız, bulabilir misiniz? Sistem Felç olur. Yani Türkiye'nin en önde hocaları en basit metin okuyamaz hale gelir. Ali Haydar Efendi Bursa'da camide ders okurken, Bursa müftüsü zamanın tabii, o tek parti döneminin ihbar ediyor. Geliyorlar asker, alıyorlar onu, yazıyorlar bir metin. Diyorlar ki işte ben bu camide ayin yapıyordum vesaire yapıyordum. Altına imza attırıyorlar. Derse Ali Haydar Efendi. Kim? Ömer Nasuh Bilmen onun katibi, evladım Ömer diye onu çağırıyor. Yani Ömer Nasuh Bilmen gibi bir katibi olan birisi. Revnakoğlu diyor ki, yani hacet kapısı görülürdü Ali Haydar Efendi. Hangi ibare, hangi ifadeyle gidilse hallalül meşakil, orada problemi çözen bir adamdı. Ama böyle birisi askerin yazdığı o tutanağı okuyamıyor. Ne yazdılar orada bilmiyor. Altına imza attırıyorlar ona. Bu memleketin alimini, allamesini bu hale getirdiler. Dolayısıyla siz şimdi oraya döneceksiniz. Yani o enkazlar var, bir de yolları kapatmışlar. Yani debrem bölgesi gibi giremesin diyor buraya. E, girenlerin bir kısmı da e, yani oranın e, nesi var, mücevheri var, aldı onları sattı. Yani ihanet eden oğullar gibi yaptı bir kısmı da. İnşallah biz oraya yani temellerimiz orada esaslarımız orada ee, yani tabii ki akıllı olacak, tefekkürlü olacak, idrakli olacak, alemi İslam'ın bütün sorunlarını ora çözecek. Nasıl 14 asır devleti devletin bütün ahkamı oradan çıktıysa kanunları oradan çıktıysa yine oraya dönecek bu milletin evlatları. Oradan gelecek inşallah. Şimdi diyorlar ki işte Diyanetleri başkanlığın doğrudan Başbakan'a bağladılar. E, direkt Cumhurbaşkanına ba bağlı olmalı, değil mi? Direkt Cumhurbaşkanına bağlı olmalı. Devlet Aliyemiz zamanında Şeyhülislam nerede duruyordu? Fetva veriyordu, otur diyordu padişaha, kalk diyordu. Kemal Paşa zade kapıyı vurup çıkıyordu Yavuz gibi adamın yüzüne kapı vurup gidiyor. 400 ipek tüccarı ile alakalı idam hükmü verdi Yavuz. İmzala diyor bunu Kemal Paşa'ya Olmaz diyor İmzala imzalamam diyor Kapıyı vuruyor çıkarken dışarıya Diyor ki Yavuz Bu umuru devlettir Umuru devlete müdahale etme Diyor ki umuru dünya Umuru ahirete tealluk eder Dolayısıyla dünyanın Her meselesine müdahil olurum Diyor Tabii imzalamıyor tahkikat devam ediyor Sonra bakıyorlar ki hakikaten adamlar Casus değilmiş ajan değil yani Yavuz'a öyle ihbar geliyor tabi Yavuz velayeti olan bir adam Allah'ın izniyle ama diyeceksiniz ki şimdi velayeti olan bir adam neden görmüyor Allah göstermeyince görebilir mi Hz. Ömer Efendimiz ne diyor Sariye'ye ilcebel cebel diyor dağa git diyor ama Ebu Lüle onu şehit ederken onu fark edemiyor işte Rabbim göstermeyince göremez yani kilometrelerce öteyi görüyor, dağa git diyor, Medine'de minberden işaret ediyor. Ona emrediyor oradan ama arkadakini göremiyor. Rabbim göstermeyince göremez, biz kuluz. Yavuz da Allah'ın kuludur. Ama yaptıklarına baktığımız zaman velayeti olan bir adam. Peki efendim şimdi İran'a baktığınız zaman devletin ideolojiyasını kim oluşturuyor? Ayetullah'lar oluşturuyor. Yani onlar ne dediyse o oluyor. Bizde ise hocalar umuru dünyaya konuşmaktan çekiniyorlar. Şimdi bir yerde bir yazı istemişlerdi benden. Gönderdim oraya yazı. Ya o aradı beni hocam diyor işte şurası olmasa, şurası olmasa şu. gönder yazıyı dedim kardeşim. Sen yayınlamayın bu yazıyı. Ya ben orası olmasa onları söylemeyeceksem o yazıyı niye yazdım ben? Yani o söyleyeceklerimiz, yani bu millete kalk diyeceksin değil mi? Ee, eğer biz bunları söylemeyeceksek, e, yani o zaman neden minbere çıkıyoruz, neden kürsüdeyiz, neden ders okuyoruz, neden diğer ameliyelerimizi yapıyoruz kardeşim? Peki, babu سَلَاتِ الْخَوْفُ Korku namazı. Tabii korku namazı deyince, yani bu ümmet, سَلَاتِ e, الْخَوْفُ Böyle aciz adamlara nisbetle salatul kavftır. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına nisbetle, ehli imana nisbetle değil. Siz veya şunu şöyle anlayın. Bu tedbir namazıdır. Tedbir namazıdır. Bu tedbir. Yani düşmanın önünde bir yem olmama mücadelesidir bu. İslam evet kolaylığı da getiriyor ama diyor ki aynı zamanda tedbirini de alacaksın Ehli küfre lokma olmayacaksın yani namaz kılarken ona lokma olmayacaksın. Ee, yoksa salatul e, kaufi yani ümmet ondan korkar bundan korkar da böyle yapar değil bu bu tedbir namazıdır yani beşeri planda hangi önlemleri almanız gerekiyorsa onları alacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabını onun yolunda gidenleri böyle korkuyla yan yana almak zikretmek doğru olmaz. Yani burada murat farklıdır yani salat-ı derken siz bunun işini tedbir namazı olarak dolduruyorsunuz, bu şekilde anlıyorsunuz. Belki insani özellikler itibariyle herkeste korku olabilir yani o cihetle korku var ama o korku endişe düzeyindedir ve tedbir olarak değerlendirilmelidir. Efendim asab kiram efendilerimizi onun yolunda gidenleri şu ayet anlatır. Ya yuhelladine amenu men yertad minkum an dini fasawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum ve yuhibbuna hu azilletin mu'minin a'zaten alel kafirin yucahiduna fi sabilillah ve la yakhafuna laumatal hayin özellik var burada. Allah Teala siz yapmazsanız yok olursunuz Yerinizi Allah başka bir nesil ikame eder. Onlar bu davaya sahip olurlar. Onlar bu sancağı taşırlar. Men yerted de minkum andini kim irtidad ederse yani Cenab-ı Hak size aman efendim burada kalın etmeyin yapmayın gitmeyin gibi böyle birisini gönderip de size nazda niyazda bulunan adamlar göndermez. Şeriat burada. Kitap burada. Sahip olursan ol kardeşim. Fe seuf yati Allah bi kavmin Peki bir nesil gönderir. O neslin özelliği nedir? buhum ve nehu bir. Yuhibbuhum, yuhibb buhum, yuhibbullah yani Allah onları sever. O yuhibbunuhu onlar da Allah'ı severler. Peki yani sevgi varsa, muhabbet varsa o zaman başka bir tarafa meyil olmaz. Yatağa düşüyor. Mevlana rahmetullahi aleyh anlatıyor. Eee padişah Kızı çok hasta, e, çağırıyor bütün doktorları, A geliyor, B geliyor, kimse çağrı olamıyor. Sonra bir hekim geliyor, hekim elini nabız üzerine koyuyor, soruyor ona. Hayatını ta ilk günlerden itibaren Buhara'dan gelmişler, Buhara'yı soruyor. Buharada köprüyü soruyor, oradaki köprüden geçerken gördüğü delikanlıyı soruyor. O zaman nabız hızlı atmaya başlıyor. O, orada birisine aşık olmuş kız. Dolayısıyla babası başka işten anlamayan, ehil olmayan doktorları getiriyor. Onlar da sürekli ilaç veriyorlar. Sonra diyor ki, bunun ilacı orada. O, onunla evlenmek istiyor bu. Yani o bunu yataklara düşürdü, bu hale getirdi. Efendim, evvela hastalığı bulacaksınız. Hastalığı bulmadan ilaç verilmez. Bütün ameliyeler beyhude. Doğru bir teşhis yapma mecburiyetimiz var. Buna memuruz. Peki sonra yani bir sevgi, bir muhabbet öyle oluyor ki artık o kızı gözünde ne saray var, ne prenseslik var, ne şu var, ne bu var. Hepsini bırakmış, terk etmiş. Muhabbet o düzeyde olmalı ki o sevgiyi ikame edebilme, ona ulaşabilme adına her şeyi belki terke, tereddüt etmeden tevessül edebilmeli Müslüman. Yani Allah'ı böyle sevecek işte. Öyle sözde değil. Allah'ı sevenler kulübü. hani memneği sevenler derneği diyorlar değil mi? Memneği gibi düşünenler derneği diyorlar. Var öyle. Onların başlarında meşhur ve müseccel küfür yobazlarını koyuyorlar oralara. İslam'a iyi kahretsinler diye. Ya öyle bizimki öyle değil. Bizim sevgimiz dernek düzeyinde değil. Nasıl? bir yihubhum ve nehu. hem Allah seviyor hem onlar Cenab-ı Hakk'ı seviyorlar 3 edilletin alel mu'minin Müslümanlara karşı tevazu o kadar ki ifadeyi bile taşıyamıyorsunuz siz onun halini edilletin alel mu'minin izzetin alel kafirin Müslüman mahallesinde başka küfür yobazları arasında başka yani Hazreti Ömer gibi orada Başka duruyor. Orada başka duruyor yani. Bu işte eğer kafir mahallesinde, Müslüman mahallesindeki tevazu yaparsan ne olur kardeşim? Zillet olur. Zillet olur. Peki Müslüman mahallesinde, kafir mahallesindeki gibi yürürsen o da kibir olur. Kibir olur. Peki esaslı bir şekilde küfür yobazları arasında yürürsen ne olur? Ona da vakar derler. Peki efendim şimdi edilletin alel müminin aizzetin alel kafirin 4 oldu 4 yucahidu nefis 3 mi oldu ya yuhelledine men men yarsadde minkum an dinihi fasawfa yati bi qaumin yuhibbuhum ve yuhibbunahu bunları ayrı ayrı alırsak iki tane oluyor yuhibbuhum ve yuhibbunahu edilletin alel mu'minin 3 aizzetin alel kafirin 4 Yahhidu fi sebilillah. Allah yoluna cihad ediyorlar Val ya kafulevmet Teâim. O bu nasıl adam diye birisi söylüyor ya bu nasıl bir delikanlı gidip orada kafede oturmuyor Kam almıyor dünyadan Bu nasıl kız diyorlar Çuvala girmiş ağzını kapatmış o halde dolaşıyor Val ya kafumet Te Lahim. İstanbul'da bizim Abdulül oğlu var. 10 yaşında cübbe giyiyor. Ha burada bir tane Diyarbakırlı bir çocuk var. Gördünüz? Ufak. Cübbe giymiş. Esası da yürüyor böyle Osmanlı sultanları gibi. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا Yani Allah Teala size öyle bir hal verir ki korkmazsınız. Kimseden endişeniz, tereddüdünüz olmaz. Çünkü Müslümansınız. Rabbinizle öyle bir rabıta kurdunuz ki o rabıtayı kesmeye kimsenin gücü kuvveti Yetmez kardeşim. Bu ayet kelimenin tezahüne baktığınız zaman yani ilim Mekke'de, Medine'de sonra nerelere gidiyor? Bağdat'a gidiyor, Şam'a gidiyor, Mısır'a gidiyor. Oradan kalkıyor, nereye gidiyor? Maverav'ın nehire gidiyor. Buhariler, Tirmiziler, yani bunlar Arap değiller. Oralara intikal ediyor. İslam'da en büyük hizmeti onlar yapıyorlar. Belki de en önemli hizmetlerden birisini yapıyorlar. Hadis-i şerifleri cem ediyorlar. E sonra İstanbul'a geliyor. E İstanbul'dan başka yerlere gidiyor. E Cenab-ı Hak'tan niyazımız o ki, yine İstanbul'daki o ilim mecrası, ilim damarı açılacak. Ama bu halde, bu sistemde olmaz. Olmadığı yüz yıldır tecrübe edildi kardeşim, değil mi? el mucarrabu la-yucerrab. Bir daha tecrübe etmeye gerek var mı? Şu sistemle, ilahiyat fakültelerimizin, Arapça öğretemediği tecrübe edildi mi kardeşim? Edildi. Yani hala yalandan o kitap bu kitap, o kitapla olmaz kardeşim. Eğer Kur'an-ı Kerim okuyacaksa, Sünnet okuyacaksa Osmanlı'nın sistemiyle bu olacak, başka olmaz. Yüz yıldır bu milletin evlatları kurban işte orada. Beş yıl ilayet okuyu, sistem kurbanı. Efendim babu salatil kafu. Bu bahisler uzar gider sizde. Ee, bu salatul havf bu şekilde mülaza edelim. Yani ne demek? Salatul havf aslında tedbir namazı. Peki ayet-i kerime bundan bahsediyor. Hangi ayet bahsediyor? Nisa suresinde ve كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَٰهِ Orayı açın. Nisa suresi sayfa 95 102. ayet-i kerime وَإِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ Fa aqamt lahumu ssalata faltakum taifetun minhum ma'ak wal ya'khuzu aslahatahum idha sen onların içinde olduğunda fa aqamt lahumu namazı onlara ikame ettiğinde faltakum taifetun minhum ma'ak bir taife seninle beraber dursun wal ya'khuzu aslahatahum silahlarını alsınlar silahlarını alıp gelecekler yani eğer seferi iseler seferdeyseniz iki rekat kılıyorsunuz ee, İmam burada bir rekatı kıldırıyor seyzeden kalkıyorlar gidiyorlar cepheye cephedekiler geliyorlar ikinci rekatı kılıyorlar e, ikinci rekatı kılıyorlar Peki sonra onlar gidiyorlar onlar gidiyorlar İmamla birinci rekatı kılanlar onlar geliyorlar ikinci rekatı kılıyorlar Bunlar ne oluyorlar İmamla biri kılıp, İkiyi kılmadılar. cepheye gitmişlerdi. Yani sonunu getirmeyince namazın bunlar lahik oluyorlar. Lahik olanlar da kıraat etmezler. Kıraat etmeden namazı bunlar bitiriyorlar. Peki imama ikinci rekatta gelenler ne oluyor? Mesbuk. Mesbuk ikinci rekatı kıldı. Ama o ne yapması gerekiyor? Bir rekat daha kılması gerekiyordu. Mesbuk'tu, başta gelememişti. O da kalkıp gidiyor cebheye. O birinci defa imamla kılıp da gidenler kendi rekatlarını lahik olarak kılınca bu defa onlar cepheye gidiyorlar. İmamla ikinci rekatı kılanlar onlar da bir rekat daha kılıyorlar ama mesbuk olduklarından kıraat yapıyorlar. İşte bu ayet-kerime bunu anlatıyor. Tedbirinizi alacaksınız. Bu şekilde namazı kılacaksınız. Yani hatta savaş alanında bile Savaş alanında olsanız da yine namazı terk etmeyeceksiniz. Vali akudu aslihatuhum. İki ayırıyorsunuz orduyu, yarısı cephede, yarısını alıyorsunuz, bir rekat kılıyorsunuz, silahları da yanlarında. Olur ki cephede bir kırılma olur, size doğru geliyorlarsa, hemen orada silahlarınızla namazda mukavemet edeceksiniz, bozup da onlara döneceksiniz. Peki feyda Fellekunu min veraikum velte'ti taifetun ukhra lem yusallu felyusallu maak. Efendim bunlar secde edince kim birinci grup birinci grup fellekunu min veraikum bu defa efendim velte'ti taifetun ukhra efendim diğer grup gelsin lem yusallu onlar kılmadılar felyusallu maak seninle beraber kılsınlar yani bir rekatı birinci grup kılıyor, gidiyorlar. Kim gelecek? Onların arkalarındaki, yani arkalarındaki gelecek. مِنْ وَرَاءِكُمْ Onlar da e, imam tabii yine mihrapta ikinci e, rekatı imamla onlar birinci rekatları olarak kılacaklar. اَفَنْدِمْ وَالْتَئْتِي طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ Fel فَلْيُسَلُوا مَعَكْ vellah kuluhu hizrahum ve aslihatuhum aslihatuhum hem tedbirlerini hem silahlarını alıp da gelecekler. Ve dallazina kafarû le taghfulûna an aslihatikum ve Kafirler sizi gafil bir halde bulmayı neden gafil an aslihatikum ve emtiatikum? Hem araç geliştirenizden hem de silahlarınızdan uzakta böyle namaz işinde bulup baskin yapmayı arzularlar. Feymiiluuna aleykum, feymiiluuna aleykum meylten wahide ölesin üzerinize çullanıp sizi o halde yok etmek isterler. Ola junahu aleykum inkane bikum eden min matarin evkuntu marza anta daou aslehatekum. Er efendim bir yağmurdan kaynaklanan sıkıntılı bir durum varsa, eza varsa min matarin yağmurdan kaynaklanan bir eza var. اَوْكُمْتُ <gülüyor> النَّرْضَ Ya da hastasınız. Bu durumda. لَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ <gülüyor> Silahlarınızı bırakmada bir günah yok. Bırakabilirsiniz. وَخُذُوا <gülüyor> hizrakum Ama tedbiri bırakmayacaksınız. Yağmur olsa, çamur olsa silahı bırak. Ama tedbiri bırakma. Tedbiri bırakıp da namaza gelme. Yani maddi planda yapman gereken her şeyi yap. اِنَّ اللّٰهَ عَدَّلِ الْكَافِر۪ينَ عَذَابًا Yani Cenab-ı kafirleri alçaltıcı bir azap hazırladı. Şimdi bura bunun tefsiri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aklımda kaldığı kadarıyla allah alem Alem Ayni'de vardı. Undatul Kâhri Buhari Şerhi. 27 farklı şekil ve surette Salatul Kavf'ı kıldığını Ayni söylüyordu. Yani rakam farklı olabilir belki Allah u alem. Peki efendimiz bunu kıldılar. Peki daha ileri düzeyde olursa, o zaman ne yapıyorsunuz? E, o durumda e, cemaat yapmıyorsanız, yapamıyorsanız, atın üzerinde veya vasstanızda işte tankın içinde münferit olarak namazları kılacaklar. Hafidu ala salawati wasallatil busta wa qumu lillahi qanetin fein khiftum فَرِجَالَنْ اَوْ رُكْبَانَا Yani eğer bir düşman endişesi var, bu şekilde de kılamıyorsunuz. Yani birekat kılıyor, gidiyorlar cepheye, diğerleri geliyor, onlarla kılıyorsunuz. Hem düşman da ordunun sürekli e, takviye aldığını zannediyor. Çünkü cephede gözetliyorlar, gidenler, gelenler var. Yeni birlikler gidip geliyor. Bununla da karşı tarafa orduyu daha güçlü ve zinde göstermiş oluyorsunuz. E, bu da Var ama bunu da yapamıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Olduğunuz yerde fe inhiftum fericalen ev Yani ne yapıyorsunuz? E, yürüyerek ya da rukbana eee bineğinizin üzerinden namazları kılıyorsunuz. Peki. Vahye yani vahye salatu'l-havfi en yec'al el-imam en İmam ordusunu iki taife iki gruba ayırıyor. En yec'al el imamun insanları iki gruba ayırıyor. Taifeten emamel aduvi. Bir grup düşman ma karşı mevzide duruyor. Düşmanın önünde yani önünde duran bir taife var. Ve taifeten yusalli bihim rak'aten inkanel musafira. Bir taife de ve taifeten, başka bir taife, yusalli bihim, onlara kıldırıyor. Rakaten bir rekat inkân-ı Eğer müsafirse tabii eğer mukimse o zaman iki rekat kıldırıyor birinci taifeye. Onlar gidiyorlar, diğer düşman mevzisi, düşmana karşı mevzide olanlar geliyor, onlara iki rekat kıldırıyor yani. Eğer misafir değilse o zaman dört kılacaktı. Bu konuştuğumuz hangisi? Misafir. Yani yolcu namazı. Burada kasır var. Kasır var. İki kılacaklardı. Dört rekat namazları. Bir kıldırıyor. O taife gidiyor. Diğeri geliyor. Onlara ikinci rekatı kıldırıyor. وَوَرَكَاتَيْنِ اِنْكَانَ مُقِيْمًا Efendim birinci taifeye eğer mukimse iki rekat kıldırıyor. İki rekat kıldırıyor. Onlar gidiyorlar sonra mevzidekiler geliyor onlara da iki rekat kıldırıyor ve kedalike fil mağribi mağribte de böyle yapıyor hangisi gibi yapıyor dört rekatlı e, mukimin kıldığı namaz gibi çünkü üç rekat olduğundan siz onu bir buçuk diye ortadan bölemezsiniz bu şekilde akşamı da mukimin namazı gibi kıldırıyor iki kıldırıyor sonrakine bir kıldırıyor peki şimdi e ee, misafirse imamla bir rekat kıldı. Mukimse iki rekat kıldı. Ne yapacak kıldıktan sonra? Wa tamzi ila Düşmana karşı gidiyor. Mevzisine gidiyor. Düşmana karşı gidiyor. Wa teciu tilka taife fe yusalli bihim baati's salati ve يسلم Efendim sonra wa teciu tilka taifetu diğer taife geliyor. Yani mevzideki taif'e geliyor. Fayu <gülüyor> bihim o taif'e bakya salati namazın geri kalanını kıldırıyor. Yani niye bakya salat ediyor? Çünkü eğer seferi ise bir rekat kıldırıyor. Mukimse iki rekat kıldırıyor. Akşamı kılıyorsa üçüncü rekatı kıldırıyor. Hepsini içine alması için bakya salah dedi metinde. Watji utilkat taifetu bu taife geliyor fe el imamu yani fe yusalli bihim bu taifeyi kıldırıyor him taifeye gidiyor bakıya salati namazın geri kalanını o yusallimu vahde imam tek başına selam veriyor neden? çünkü ikinci taife geldi üç ve dördüncü, dördüncü rekatı imamla kıldı ama selam vermeyecekler neden? çünkü onların iki rekatı daha var onları birinci taife Namazını tamamlayınca onlar da namazlarını tamamlayacaklar. İmam yalnız başına selam veriyor. Onlar da cepheye gidiyorlar. Cepheye gidince cephede imamla birinci rekatı kılanlar çıkıyorlar. Onlar namazlarını ikmal ediyorlar. Ne olarak? Lahik olarak. Lahik olduklarından kıraat etmiyorlar ve yezhabuna ila veci al sonra imamla son rekatları kılanlar yani ikinci tâife onlar da düşman hattına gidiyorlar. Vete'til ula feytimmun salatehum bi gayri kıra'atin. Sonra efendim bu birinci tâife geliyor. Et-tâifetul ula ve te'ti et-tâifetul ula feytimmun salatehum namazlarını tamamlıyorlar. بِغَيْرِ <gülüyor> قِرَاءَةٍ Neden? Çünkü bunlar lahik. وَيُسَلِّمُونَ <gülüyor> وَيَذَهَبُونَ Efendim selam veriyorlar. Gidiyorlar kim? Lahikler. Yani imamla birinci rekatı ya da mukimse imam iki rekatı kılanlar daha sonra geliyorlar kendi başlarına son rekatı ya da rekatları kılıyorlar. Selam verip onlar cepheye gidiyorlar. وَتَعْتِ الْاُخُرَى فَيُتِمُّونَ صَلَاتِهُمْ بِقْرَاءَةٍ وَيُسَلِّمُونَ İkinci taife geliyor. Onlar da namazlarını tamamlıyorlar. Onlar imamla bir ve ikinci rekatı kılamamıştı. Eğer imam mukim alırsak, eğer seferiyse birinci rekatı kılamamışlardı. فَيُتِمُّونَ صَلَاتِهُمْ بِقْرَاءَةٍ Ama bunlar kıraatla namazları tamamlıyorlar. Niçin? Çünkü bunlar mesbuk. وَيُسَلِّمُونَ selam veriyorlar. Efendimiz böyle yapıyor. Ee, ama Hendek'te yapmıyor. Neden? Burada tabii bir kısım fukahamız diyor ki e, henüz Hendek muharebesinde inmemişti bu salatul havf. Bu ayet-i kerime nazil olmamıştı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, bir namaz bir günde Eybin Mesud'un rivayetinde öğle ikindi akşam yatsı namazları kazaya kalıyordu. İşte burada hadis-i şerifi almış. Male Allahu buyut male Allahu buyutuhum ve kuburuhum naran. Male Allahu buyutuhum ve kuburuhum naran. Allah -u, Allah Teala onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kema şagalonu anı salati'l bizi iki namazından meşgul ettikleri gibi yani namazına engel olduklarında da dua ediyor. Başka bir şey etmiyor da yani acı ızdırap içinde bırakıyorlar. Ne buyuruyor? Allahu hdi kavmi fe innahum la ya'lemun. Ama namazına engel oluyorlar. Allahumme mla kuburhum ve buyutuhum aram buyuruyor. Mekke-i Mükerreme'de namaz kılarken sırtına iş işkembe koyuyorlar. Ne, ne buyuruyor? ''Allahümme aleyhike bihâ ulayî'' Değil mi? Bunları sana havale ediyorum ya Rabbi. Biri hariç hepsi altı kişiden beşi Bedir'de ölüp gidiyorlar. Yani korku namazı nazil olmamıştı. Ondan Efendimiz namazları kazaya bıraktı. Veya korku namazı daha önce nazil olmuştu. ''Zatul Rika'' da vardı. Bir kısmına göre ''Zatul Rika'' daha öncedir ki bu öyle alıyor. Ee, ama o halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek'te neden kılmadı bu namazı? Çünkü e, çok şiddetli bir savaş anıydı. Salatul Kavf'e bile vakit bulamadı. Yani iki mülaza var burada. Birinci mülaza henüz salatul kafı inmemişti. Ondan kazaya kaldı. İki, daha önce inmişti. Eğer Zatül Rika'ı önceden alırsak, önceden inmişti. Peki Hendek'te neden Efendimiz Aleyhisselam salatul Kavf'e göre namaz kılmadı? Çünkü... Çok şiddetli bir çatışma vardı. Peki, Woman kahatele avurakibe fasade salatuhu. Efendim bir rekat imamla kıldı. Sonra mevziye giderken düşmanla sıcak temas oldu. Ee, bir e, işte karşılıklı bir savaş hali oldu. Kahatele savaştı avurakibe ya da vasıtasına atına bindiyse asker fasade salatuhu onamaz bozulur çünkü burada artık tarifi imkan olmayan bir ameli kesir var. Wadeşteddel kafu sallu rukbanen uhdanen er efendim korku şiddetlenirse bu durumda o rukbanen uhdanen yalnız başına vasallarına binerler, atlarına binerler. O halde namazlarını kılarlar. Peki fiin kiftum? فَرِجَالًا av رُكُبَانًا Yani yaya ya da vasıtalarda bu namazları kılarlar. يُوْمِعُونَ اِلَى اَيِّ جِهَةٍ قَدَرُ Farz bile olsalar, yani kıbleye doğru dönemiyorlar. Çünkü savaş hali var. Kıbleye dönse arkadan vuracaklar. فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّهْ وَجْهُ <اللّٰه> O zaman bu ayet-i ile amel ediyor. Yani her tarafa yönelebilir. Hangi tarafta emniyet varsa o tarafa yönelir, o tarafa doğru namazı kılar. يُمِعُونَ اِلَا اَيِّ جِهَةٍ قَدَرُوا وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاتُ maşiyen. Yürüyerek namaz kılınmaz. وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاتُ maşiyen. Yani fericalen ayakta olur ama ne olarak olmaz? maşiyen yürüyerek yürüyerek olmaz çünkü yürüme nedir Ameli kesirdir vakavfu sebu'i kehavfil aduvi düşma yani vahşi hayvanlardan e, korkmak e, ne gibidir düşmandan korkmak gibidir yani nasıl düşman korkusu varsa salatul kauf caiz kılabiliyorsak efendim e, aslanlar kaplanlar arasındasınız Beklemeniz gerekiyor, mevziye adam koymanız gerekiyor. Orada da aynı şekilde yapabilirsiniz kardeşim.